Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Pek aziz ve değerli kardeşlerim Dersimizin konusu birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Konusuyla alakalıdır. Bismillahirrahmanirrahim soru. Biz Şaban ayının sonunda ve Ramazan ayının başında Allah'ın izniyle umre eda etmek için sayıhata çıkacağız. Sorum şudur. Birden fazla ümre yapmamız yani ümreyi bitirdikten sonra bir süre bekleyip ardında tekrar ihrama girip ümre yapmamız mümkün müdür? İki ümre arasında ne kadar süre beklemek gerekir? Cevap hamd yalnızca Allah'adır. Birden fazla ümre yapmakta bir sakınca yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir umreden diğer bir umreye kadar olan süre içerisinde tekrar umre yapmaya teşvik etmiş ve iki umre arasını herhangi bir süreyle sınırlandırmamıştır. İbni Kudame Allah ona rahmet etsin El Muğni adlı eserinde şöyle demiştir. Aynı yıl içerisinde birden fazla umre yapmakta bir sakınca yoktur. Ali bin Ebi Talip, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Ayşe Ata, Tavuz, İkrime ve Şafi'den böyle rivayet olunmuştur. Çünkü Ayşe Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle bir ay içerisinde iki defa umre yapmıştır. Ayrıca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda şöyle buyurmuştur. El umretu ile el umrah kefaretun lima beynehuma vel haccül mebruru leyse lehu cezaun illel cenne revahul buhari ve muslim <gülüyor> iki umre arasında işlenen küçük günahlara İki ömre kefaret olur. Mebrur kabul olunan hacin karşılığı ancak cennettir. Cennetten başka bir şey değildir. Bu hadisin kaynağı Buhari hadis no 1773, Mü Müslim hadis no 1349. Değerli alim Abdülaziz bin Baza, Allah ona rahmet etsin, mükafatının büyük olması nedeniyle, sevabına nail olmak için Ramazan ayında, birden fazla umre yapmak caiz midir diye sorulunca, o şöyle cevap vermiştir. Üç veya dört defa umre yapmakta bir sakınca yoktur. Nitekim, Ayşe Allah ondan razı olsun radiyallaha anha anamız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Veda Hac'ında 20 günden daha az bir süre içerisinde iki defa umre yapmıştır. Bunun kaynağı Mecmuul Fetava cilt 17 sayfa 432. İlmi araştırmalar ve Daimi Komitesi'ne ben Mekke'ye 100 kilometre uzaklıkta bir köyde oturuyorum. Her yıl mübarek Ramazan ayında ümre yapmak üzere Mekke'ye gidiyorum. Cuma ve ikindi namazlarını Mescid-i Haram'da kıldıktan sonra köyüme geri dönüyorum. Ben bazı kardeşlerle bu konuda tartıştım. Bana mübarek Ramazan ayında her hafta ümre yapmak caiz değildir dediler diye sorulunca Komite şöyle cevap vermiştir. Durum zikrettiğiniz gibi ise bu caizdir. Çünkü bu iki umre arasında belirli bir surenin olması gerektiğine dair herhangi bir delil yoktur. Bunun kaynağı ilmi araştırmalar ve daimi fetva komitesi fetvaları Cilt 11 sayfa 332-337. <Gülüyor> Bazı alimler iki umre arasında surenin tayini konusunda iki umrede saçını tıraş edebilecek kadar uzamış olması gerekir demişlerdir Bu da yaklaşık olarak bir hafta veya on günlük sürede olur Değerli alim Muhammed bin Salih el Useymin Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir İmam Ahmet Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Başının saçları yeniden çıkıp siyahlaşmadıkça tekrar umre yapamaz. Buna göre günümüzde halkın özellikle de Ramazan ayında gündüz bir umre, gece de bir umre olmak üzere her gün yapmış oldukları birden fazla umrenin ilk Müslümanların yapmış olduklarından farklıdır. Bunun kaynağı. Muhammed bin Salih el-Useymin el-Şerhul-Mümti Cilt 26 sayfa 45 İbni Kudame, Allah ona rahmet etsin El-Muni adlı eserinde şöyle demiştir Ali Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Umre her ay bir defadır Enes Allah ondan razı olmuştur şöyle demiştir Başında saçları yeniden çıktığı zaman çıkar, umre yapar. Bunun kaynağı ise bu ikisini de İmam-ı Şafii müsnedinde rivayet etmiştir. İkrime Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Ustura saçını tıraş edecek kadar uzamışsa umre yapar. Ata Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Dilerse her ay iki defa umre yapar. İmam Ahmet şöyle demiştir. Umre yaptığı takdirde ya başını kökünden kazıtarak ya da kısaltarak tıraş olmalıdır. O gün sonra o gün sonra, 10 gün sonra başı kazıtarak tıraş etmek ise mümkündür. Şeyhül İslam İbn Teymiye Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. İmam Ahmed Mekke ve başka bir yerden ihrama girerek çokça umrenin müstehap, umre yapmanın müstehap olmadığını belirtmiştir. Aksine iki umre arasında Baştaki saçları tıraş edebilecek kadar bir süre olmalıdır. Bunun kaynağı da Mecmu'l-Fetava Cilt 26 sayfa 45 Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve eshabihi ecmain